1990 numaralı konu, Hurma dalının Katade bin Numan'ın yolunu aydınlatması, sonra bir fırtına koptu her yer karanlığa gömüldü, Hazreti Peygamber yatsı namazına çıktığında bir şimşek çaktı, bu esnada Katade bin Numan'ı görerek, ey Katade, seni böyle karanlık bir gecede yürümeye mecbur eden nedir, diye sordu, Katade, ey Allah'ın Resulü, bugün namaza geleceklerin az olacağını tahmin ettiğim için geldim, dedi, Hazreti Peygamber, namazı kıldıktan sonra ben gelinceye kadar yerinden kıpırdama, dedi ve namazdan sonra ona bir hurma dalı verdi ve, bunu al, bu senin on arşın önünde, on arşın da arkanı aydınlatır, eve girdikten sonra evin köşesinde bir karartı görürsen bil ki o şeytandır, bu dal ile ona vur, dedi.